Merhaba, bugün seninle küçükten büyüğe herkesi ilgilendiren bir kavram hakkında konuşmak istiyorum. Özgürlük. Söylerken bile içimin içime sığmadığı bir kelime. Özgürlük. Hür olmak yani. Sahi nedir özgür olmak? İstediğim her şeyi, istediğim zaman ve her koşulda yapmak mı diyorsun? Çok kişi böyle söylüyor ama bu tanım benim kafamı karıştırıyor. Özgürlük ya da hür olmak meselesini bu şekilde açıkladığımızda bazı şeyler kafama takılıyor. Sana da oluyor mu öyle? Mesela bazen aşırı yüksek sesle müzik dinlemek istiyorum. Bangır bangır çalsın en sevdiğim şarkılar diyorum. Ama bir yandan da başım ağrıyor diye vazgeçiyorum. Ha bir de komşulardan şikayet geliyor. O zaman da tabii mahcup oluyorum. O halde özgürlük her aklıma eseni istediğim şekilde yapmak mıdır sahiden? Ya da bunca sınırın arasında özgür müyüz biz? Hadi gel bu konu hakkında biraz kafa yoralım. Günümüz insanı özellikle de gençler özgürlüğün sınırları aşmak, arzu ettiğimiz her şeyi istediğimiz gibi yapmak olduğunu düşünüyorlar. Yani özgürlüğün, Sınırları ya da sınırlamaları ortadan kaldıran bir şey olduğunu söylüyorlar. Bu doğruysa bedenimiz nedir sence? Organlarımızı sınırlayan bir derimiz var. Gözümüzün görme kapasitesi, kulaklarımızın duyma eşiği ama hepsi bir çeşit sınırdır aslında. Bu çizgiler bizi sınırlıyor gibi görünse de onlar sayesinde rahat ederiz. Bir düşünsene bu dünyada kendini en özgür, en rahat hissettiğin yer neresi? Benim en rahat olduğum yer evi. Eve girdiğim zaman kapımı kilitler, en rahat kıyafetlerimi giyer, perdelerimi de çeker, uzanırım koltuğa, çayımı da alırım. Oh mis! Oysa ev dört duvarla sınırlandırılmış bir yerdir. Hatta özellikle perdelerimizi de çekeriz ki dışarıdan bizi gören olmamasını rahatlığıyla hareket edebilelim. Rahat olmaktan anladığım tek şey evde istediğim gibi dolaşmak değil elbette. Kapattığım kapı. Evimin dışındaki insanlara bir sınır çizmektedir. Dur ihtarı gibidir. Kapıyı tıklatmadan ya da zile basmadan ve benim onayım olmadan aile fertleri dışında hiç kimse evden içeri giremez. Yani evimizin kapıları bizim yaşam alanımızı sınırlandırıyor gibi görünürken bizi özgürleştiren, yaşam alanımıza derinlik katan bir ortama dönüşüyor. Bir de Evimizden dışarı çıkalım, kuş bakışı güzel ülkemize bakıp vatan sınırlarımız hakkında konuşalım. Ülkemiz güzel, canımız Türkiye'miz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Aynı zamanda sekiz farklı ülkeyle sınırı vardır. Türkiye, dünya üzerinde iki ayrı kıtayı yani Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 4 mevsimin etkili bir şekilde yaşandığı 7 bölgeden oluşan ve her bölgesinin kendine has kültürel ve coğrafi zenginlikleri bulunan çok zengin bir ülkedir. Canım ülkemin taşı toprağı altın adeta. Ama sınırları belli, askerimiz sınırda, polisimizse yurt içinde bizlerin güvenliği için 7/24 nöbette. Bu güvenle bizler gece gündüz evlerimizde Okullarımızda, parklarda, bahçelerde, güven içinde yaşıyoruz. Bu sınırlar sayesinde özgürleşiyoruz. O halde özgürlüğün ne olduğunu konuştuğumuz kadar ne olmadığını da konuşmaya ihtiyacımız var. Özgürlük, aklımıza her eseni, gönlümüzden her geçeni yapmak değildir ki, hayat sınırlar üzerine kuruludur. Koca uzay boşluğunda, dünya bile kendi ekseninde, İnsansa dünya üzerinde yaşamaya uygun şekilde sınırlandırılmışken bizlerin insan olarak özgürlükten anladığımız şeyi istediğimi yaparım canım şeklinde açıklamamız çok büyük bir kaosa sebep olur. Hem her aklına eseni istediği gibi yapmak bizi insan kılmaz. Aksine her aklımıza eseni yapmamak, arzularımızı sınırlandırmak, seçimler yapmak, yaptığımız seçimler ölçüsünde sorumluluk almak bizi hayvanlardan ayırır. Yoksa biz de onlar gibi nefes alırız, acıkırız, sindirim yaparız hatta üreriz. Ancak akıl ve irade ekseninde aldığımız kararlarla insanızdır. Yani her istediğimizi yapmamayı tercih etmemizle kendimizi hayvanlardan ayırırız. İyi olanı kabul, kötü olanı red, insan doğasının özgür oluşunu getirdiği doğal bir sonuçtur. Bu yüzdendir ki Allah-u Teala yarattıklarının arasında insana vahiy ile yol göstermektedir. Dur bunu anlamak göründüğü kadar zor değil emin ol. Meselenin düğümünü çözmek üzereyiz. Bir şeyin doğru olduğunu biliriz ama onu yapmayabiliriz. Mesela günümüzde neredeyse herkes sigaranın ne kadar zararlı bir alışkanlık olduğunu bilir ama... Az insanlar bunu bile bile onu içmeye devam ederler. Dolayısıyla onun getireceği zararları da peşinen kabul ederler. Yani sigaranın ne kadar kötü olduğunu bilmek değil, bireyin iradesini bile isteye kullanarak sigarayı reddedebilmesi özgürlüktür. Ortada bir seçim vardır çünkü. Yüce Rabbimiz de, vahiy yoluyla insanoğluna yolladığı emir ve yasaklarla irademize yönelir ve bir irade eğitimi gerçekleştirmemizi ister bizden. Böylece doğru bildiklerimizi yapmamızı, yanlış bildiklerimizden uzak durmamızı ister. Rabbimiz, bizi bizden çok daha iyi tanıyan, sınırlılıklarımızı bizden çok daha iyi bilen Rabbimiz. Özgürlük, bir olayın sonucunun doğru olmasıyla da açıklanabilen bir şey değildir. Mesela, Matematik sınavındasın, öğretmenin ya da başka hiç kimsenin göremeyeceği biçimde kopya çekerek yüz alabilirsin. Ama böyle bir durumda asıl özgürlük, çalıştığın bir sınavdan hak ettiğin notu almak, çekebilecek durumdayken bile kopyadan uzak durmaktır. Bir de bizler özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyleri dışarıda ararız. Oysa kendi önümüze koyduğumuz engelleri aşmadığımız sürece gerçekten özgürleşmiş olmayız. Kararlarımızın arkasında durmak, İstediklerimiz için çabalamak gerçek özgürlüğün başıdır. Bir de her koyun kendi bacağından asılır, istediğimi yaparım demek gerçek hayatta eksik kalan bir bakış açısıdır. Aldığımız tüm kararlar ve bütün eylemlerimiz ard arda dizilmiş domino taşlarına benzer. Neticede koyunu kendi bacağından assak da çürümeye başladığında kokusu herkesi rahatsız eder. Bana ne canım istediğimi yaparım demek özgürlük değil, bencillik olur. Bizim özgürlükten anladığımız özümüzün gürleşmesidir Yani insanın anlam dünyasını zenginleştirmesi. Başkalarının sınırlarının başladığı yerde durmayı bilmek, Yüce Rabbimizin koyduğu sınırları daralmışlık değil, bizi zenginleştirmek ve korumak için belirlenen çizgiler olduğunu anlamak asıl özgürlüktür. Meseleye buradan bakınca daha iyi anladım. Ne de güzel şeymişsin sen, ey özgürlük!